İs Bırakmayanlar Yazan Hayri Böl Dilimize Çeviren Zeyyat Selimoğlu Mikrofona Koyan Kemal Bekir Oynayanlar Kroner Ergun Köknar Dürül Saadettin Erbil Duruven İsmet Ay Pölzik Şakir Arseven Kleffer Atıf Avcı Kurum Kayhan Yıldızoğlu Marian Alev Gürzap Tony ve Trihan Hüseyin Salıcı Maalesef sizden ufak bir sıkıntıya katlanmanızı isteyeceğiz Daha başka? Daha başka istediğimiz bir şey oldu mu? <gülüyor> Bilmem ki Gece yarısı sizi yataktan kaldırıp Ölüm halinde bir hastaya gitmenizi isteseler Sonra otomobile girer girmez Böğrünüze bir tabanca dayayıp Ağzınızı açmamanızı hiç kıpırdamadan Oturmanızı isteseler Hoşunuza gider miydi <gülüyor> Emirlerimize uymamanız halinde ateş edeceğimize Sahiden inandınız mı yoksa Demek ateş etmeyeceksiniz <gülüyor> Tabi etmeyeceğiz Hayal gücünüzü biraz zorlayın bakalım Gece yarısından sonra saat 3 sularında şehrin bomboş caddelerinden hızlı geçen bir araba <gülüyor> sadece bu bile göze batmaya yeter. Üstelik bir de ateş etmek öyle mi? Sizden katlanmanızı istediğimiz bütün sıkıntılar sadece tedbir. Hem kendi bakımımızdan değil daha çok sizin bakımınızdan alınmış tedbirler. Bizim istediğimiz sadece mesele çıkarmamanız, kendinizi savunmaya kalkışmamanız. Bizimle gelip bir rahibin ölüm halinde Bir kadına yapması gereken şeyi yapmanız Şayet Her şey yolundaki derse Sizi gene iki saat sonra evinizin önüne bırakacağız Bana yalan söylemediğinizi kabul ediyorum Demek ölüm halinde bir kadının bana ihtiyacı var Peki öyle olsun Zaten önemsiz bir rahiple ne alıp veremediğiniz olacak İyi ama tabanca ne oluyor? Haklısınız Rahiplerle sizin şahsınızla bir ilişkimiz yok tabii Bize gerekli olan sizin göreceğiniz iş Bir rahip gerekli bize Hem de derhal Bula bula beni mi buldunuz? Çok basit bu bir zaman bir mesafe meselesiydi Bize en yakın olan rahip sizdiniz Ama biz çoktandır yoldayız Bu sadece bir manevra Hem de aslında sizin iyiliğiniz için başvurulan bir hile Bizim hakkımızda ne kadar az şey öğrenir görür, duyarsanız bu küçük gezintiniz anlaşılıp da sorguya çekildiğiniz takdirde o kadar da az konuşmuş olacaksınız. Bu buluşmamızdan hiç kimseye bahsetmemenizi rica edeceğim. Ne süreyle konuşmamanız gerektiğine gelince, <gülüyor> aman neyse. Varacağımız yere varalım da o zaman söylerim bunu. Bana böyle şüpheli açıklamalar yapacağınıza, her şey olduğu gibi anlasanız daha iyi olmaz. Benden bir şey isteniyorsa ne işin istendiğini etraflı bir şekilde bilmek isterdim <gülüyor> Pekala pekala Mümkün olduğu kadar az şey bilmeniz bence daha iyi ama istediğiniz olsun Kendimizi gizliyoruz Çoktan Kaf açmış olurduk ama Varacağımız yere birazdan varırız herhalde Evet Gözlerinizi bağlamak zorundayım Hoş bu modası geçmiş bir şey Belki gülüş bile üstelik Şimdiye kadar kaç polis romanı okudunuz bilmiyorum ama... <gülüyor> ...inanın ki... ...bir kimseye geçtiği, yürüdüğü yeri göstermemenin en iyi çaresi budur. Mesele çıkarmaksızın buna da katlanırsanız size müteşekkür olurum. Böylece zamandan da kazanmış oluruz. Zaman bizim için çok kıymetli. Ölüm halinde hasta bir kadının sizi beklediğini biliyorsunuz tabii. Size inanmak zorundayım. Bir de... Arkaya geçip başınızı saklamanızı rica edeceğim. Geçen arabalardan kafasına siyah kadın çorabı geçirilmiş bir rahip görülürse çok garip olur. Arkaya gelin rahip efendi. Tamam, tamam mı? Ee, tamam. Devam et. <Gülüyor> Şu anda bir yeri çizerek ilerliyorsunuz Yön tayini bakımından Olağanüstü bir duyguya sahip olduğuma Dikkatinizi çekmek isterim Şimdi Simrok caddesi boyunca Dümdüz ilerliyorsunuz Sağda büyük Kırmızı tuğlalı bir bina Göreceksiniz bir okul binası Şimdi de şeye Doğru ilerliyoruz Yön tayini duygunuzu kendi işinizde kullanmanızı rica ederim Kırmızı okulu gördüm sizin için gerekli olandan fazlasına kafa yormazsanız iyi olur Ölüm halinde kimselerin beklediği teselliyi onlara vermek görevleriniz arasındadır sanırım Bu görevinizden başka bir şey düşünmeyin Ne dediğimi duydunuz mu? Evet duydum Kafanızın içinde canlandırdığınız şehir planını bir tarafa bırakın da kendinizi aldatmış olmayın Ben ne rahiplere ne yaptıkları işe ne de onların vaazlarına inanırım ben sizi alıp götürmek için kendimi tehlikeye atıyor... ...saklandığım yerden çıkıyor... ...güvenliğimizi, ganimetimizi tehlikeye atıyorsam... ...bütün bunları yapmamın sebebi... ...sevdiğim bir insana verdiğim sözü tutmaktır. Sizi götürdüğüm insan... ...benden sizi kendisine götürmemi diledi. Verdiğim sözün gerçekten yerine gelmesi için... ...bir sorum daha var. Ölüm halinde sizin bağlı bulunduğunuz... ...din tarafından teselli edilmek isteyen bir kadına... E, bu teselliyi vermek yetkiniz var mı? Yani demek istediğim... Taktis yetkin var mı demek istiyorsunuz? Evet var. Geldik mi? Biraz sabırız. Mesleğiniz sabırlı olmayı gerektirir üstelik. Mecbur olmasam... ...tek bir dolan başlı yol bile yapmazdım. Her şeyden önce... ...sizi beklemekte olan kadın bakımından. Tony'nin tabancasından... ...işkillenmenizin yeri yok. Bir kere o ciddi atışını çoktan yaptı bile. Hem de... Bir bankanın vezne odasındaki ampule 30 metreden ateş ederek vurdu ampulü Nasıl sinirli misiniz? Hayal gücünüzü biraz zorlayıp Kendinizi benim yerime koysanız Benim yerimde olsanız Sinirlenmez miydi? Ben hayal gücümü zorlarım Bu mesleğimin gerektirdiği bir şeydir Ama Benim hayal gücüm mantığa dayanır Sizin yerinizde olsaydım Şunu söylerdi bana mantığım Onların bana ihtiyacı var Hem de derhal <gülüyor> Görüyorsunuz işte Sinirlenmeniz için bir sebep yok Tabanca sadece bir gösteriş Ama dolu bir tabanca Hayır dolu değil Dolu bir tabancayı bu kadar uzun zaman Böğrünüze dayalı tutar mıydık Böyle bir şeye gerçekten inanır mısınız Öyle yapsak Tabanca sahiden ateş edebilirdi Öncelikle sizden bir şey rica edeyim. Ee, arkadaşınıza yani Tony'ye söyleyin de çeksin şu tabancayı. Size söz veriyorum oturduğun yerden kıpırdama. O zaman iş değişir. Çek tabancayı Tony. Hem birazdan gideceğimiz yere varmış olacağız. Bu arada şehir planını kafanızdan silip attığınızı umarım. Uğraşıyorum silip atmaya ama başaramıyorum. Fuaf. Ne kutsal kitap var ortalıkta ne de takdis edilmiş ya Üstelik kuşa da yok Olsa olsa bir takdis görevi için gitmiş olabilir Saat on bire kadar dönmüş olması gerekirdi Telefon edebilir ya da bir pusula bırakabilirdi Edebilirdi yapabilirdi edebilirdi Hayır hayır inanın bana bu işin içinde bir iş var Polise haber vermemiz belki de en iyisi Yavaş olun bekleyin biraz ...hemen polise başvurmak olmaz. Belki tamamen özel olan bir şey... ...hemen resmi hale sokulmamalı. Ölmekte olan biri için çağrıldığı... de dönmediği apaçık meydanda. Yaptığım araştırmalardan... ...bizim kilise bölgesinden çağrılmadığı anlaşıldı. Evet, bütün bunlar doğru. Hepsi mantıklı sevgili Durven. Bir tuzak kurulmuş gibi. Ölüm halindeki biri için... ...bir rahip çağrılıyor... ...derken rahip tuzağa düşürülüp soyuluyor. Bir hayırsever çıkıp da rahibi bulamıyor... Buna rağmen ben bu gibi olaylarda sebebi dışta değil, içte ararım. Yani Brüllü'nün kendisinde mi? Yok canım, Brüllü tanırsınız. Son derece güvenilir ve dürüst bir insandır. Üstelik gizli bir tarafı da yoktur. Böyle bir olayın sebebini onun kendisini aramak bence yersizdir. Onun tehlikede olduğundan polise haber vermemiz gerektiğinden eminim ben. Güvenilir, dürüst, üstelik hiç sırda saklamayan bir rahip tanımıştım. Aslında hiç de çekici olmayan bir kadının en ucuz hilesine kurban gitmişti. 50 yaşındayken 16'sında bir gencin bile utanacağı budalalıklar yapmaya başlamıştı birdenbire. Beni korkutan ne oldu biliyor musunuz? Ömrünün geri kalmış 15 yılı boyunca budala küçük bir şehvet adamı olabilmek için 30 yıllık hayat inkar edilmiş. Ayaklar altına alınmıştı. Buna benzer daha başka olaylar da dinlemek ister misiniz? Paranın, kendini beğenmişliğin, yalanın sebep olduğu olaylar. Hayır, hayır. Bu işin polislik bir tarafı yok. Öyle emin konuşuyorsunuz ki sen kibrül... Emin değilim. En dar manada bile emin değilim. Neredeyse sizin haklı olduğunuza inanacağım geliyor. Dinleyin Durven. Benim bir şüpheci olduğum kanısına kapılabilirsiniz. Belki bu nitelikler benim içimde var aslında. Ne var ki... ...ben ileride bir düş kırıklığına uğramamak için... ...hep en kötü ihtimali düşünüyorum. Ben bir rahibin soyulacağına inanmıyorum. Ee, susuyorsunuz. Her neyse... ...biz polise haber verirsek... Evet... ...buyurun. Bir bayrağ alpövendiyle görüşmek istiyor. Polis dengeliyormuş. Polis mi? Bu da ne demek oluyor? Görüyorsunuz sen. Biz polisi aramasak bile o bizi buluyor. Bırakınız gelsin. Rahatsız ediyorsam özür dilerim. Adım Klipper. Ben Rahip Truven. Ruhani Reis Pölzik. Memnun oldum. Ben vakit kaybetmemek için hemen söze başlamamı bağışlayın. Öyle sanıyorum ki sizin gözünüzden de kaçmamıştır. Demek istediğim Rahip Bürlün ortadan yok olması. <gülüyor> Şüphesiz... ...zaten biz de onu konuşuyor, ne olduğunu anlamaya çalışıyorduk. Siz bir ipucu bulabildiniz mi? Ne yazık ki hayır demek zorundayım. Benim bildiğim sadece bu gece saat 3 sularında... ...Batışari marka siyah bir arabayla götürüldü. Bunu ev sahibi kadından biz de öğrendik. Yalnız arabanın Batışari olduğunu bilmiyorduk. Bundan başka bildiğiniz bir şey var mı? Ne yazık ki hayır. Ya sizin? Yalnız şu var... Bir rahibin taktis sırasında kullanacağı gereçleri bulamadık. Ne var ki ölmek üzere olan birinin taktisi de... ...gecenin üçünden öğle vaktine kadar sürmez. Sözünü ettiğiniz gereçlerin yokluğundan eminsiniz ya. Evet. Muhakkak. Rahibin çok aceleye geldiğinden de şüphe edilemez. Ne şapkasını alabilmiş, ne de pelerini. Bize anlatabileceğiniz bir şey var mı? Evet. Gene bu gece saat ikide... ...Merkez Bankası'nın bir kasası kırılmış. Hem de başarıyla. Kasayı kıranlar yakalanmamış. Bizim usta işi diye adlandıracağımız bir soygun En azından dört aydır En ince noktasına kadar planlanmış olsa gerek 180 bin mark değerinde külçe altın çalınmış Saat bir buçukta Bankadan pek uzakta olmayan bir sokakta Siyah bir batışarı araba görülmüş Araba burada iki çeyrek geçiye kadar park etmiş Batışarı mi? Bu oldukça göze batan bir arabadır anlayamıyorum. Bu Baccheri'nin şekerleme fabrikatörü Hufkot'un arabası olduğunu bilirseniz daha iyi anlarsınız. Bu araba 7'sinden 70'sine kadar herkes tanır. Bu araba hemen hemen her gide saat 12'den 2'ye kadar Merkez Bankası yakınında durur. Çünkü Bay Hufkot her akşam kolibir barında bir kokteyl içmeyi alışkanlık haline getirmiştir. Çoğu zaman göze batan şeyler en iyi kamuflajdır. Peki ya Bay Hufkot? Bay Hufkot'a gelince... Kendisi o gün tesadüf eseri arabasını almadan yola çıkmış. Bu sabah evine geldiği zaman araba garajda duruyormuş. Gangsterler muhakkak altınları emniyete aldıktan sonra geri dönüp rahibi almış olacaklar. Suç ortağı olarak yahut... Çok bu... rica ederim. Bunlar benim düşüncelerim. Sizleri incitmeyeceğimi umarım. Banka soyguncularına suç ortaklığı eden rahiplerin bulunabileceğini hesaba katmam gerekiyor. Bu akla yakın gelmez ama... ...olmayacak bir şeydir de değil. <gülüyor> Bari bu çetenin... ...rahipleri suç ortağı olarak kullandığını da... ...söyleyin de olsun bitsin. Gerçekten de bu çetenin olağanüstü bir çalışma tarzı var. Yalnız 3 ya da 4 yılda bir ortaya çıkıp... ...iyi hazırlanmış bir volü vuruyor... ...sonra iz bırakmaksızın... ...ama gerçekten hiçbir iz bırakmaksızın... ...yok oluyor. Çetedekilerin kimin nesi olduğu... ...kime benzediği bilinmiyor. Daha hiçbir üyesi ele geçirilmemiş. İlk soygunu... 1947'de Stockholm'da İkinciyi 1951'de Berlin'de Üçüncüyü de 1956'da Londra'da yakmışlar Ve her seferinde, evet her seferinde de Çete ortaya çıktıktan sonra Bir kişi yok olmuş İşte bu kayıplara karışan kişinin Yıllar süren bir çalışma sonunda Soygunu hazırladığına inanılıyor Londra olayında bu bir Kilise veznadarıydı Hesabı gözden geçirilince bir kuruş bile açığı Olmadığı anlaşıldı Ne var ki Soyulan bankada bir hesabı da olduğu meydana çıktı. Berlin olayına gelince. Peki pekim. Anlaşıldığına göre Rahet evini aramak zorundasınız. Maalesef. Ee, size engel olamayız tabii. Bu aramada bizim de bulunmamıza bir mani var mı? Hayır, tam aksine. Aramayı tanıklar önünde yapmak benim de işime gelir. Şishkovski efendim, işe başlayın. Ne yazık ki bir eksiğini var. Brühl'ün merkez bankasında bir de hesabı olmalıydı Hiç üzülmeyin Sizi takmin edecek şeyi buldum sanırım İşte çekilmiş paraların hesabı Hepsi de tasarruf sandığından Hiçbir şey bulamayacağımızdan eminim Ama bizim görevimiz bu Onun için devam etmek zorundayım Taktis için bir rahibe Gerekli olan şeylerin kaybolduğundan emin misiniz? Hem de hiç şüphesiz Ayrıca Rahip Brühl'ün kişiliği bakımından Bilgiye ihtiyacınız varsa size bu bilgiyi vermeye de hazırım. Rahip Brüel. Biliyorum, biliyorum. 41 yaşındaydı. 1916'da bir noterin oğlu olarak dünyaya geldi. 1934'te liseyi bitirdi. 1940'de rahip oldu. Sonra Osnabrück'teki Sara hastanesinde sıhhi onbaşısı, sıhhi asubayı, sıhhi başyönetici. 6 ay Amerikan tutsaklığı. 1946'dan 1950'ye kadar esnede rahip. ...1950'den sonra da burada. Sabıkası yok. Polisçe üzerinde durulmuş hiçbir lekesi yoktu. Ya özel yaşantısı bakımından? Brül'ün bu işte hiç ama hiçbir ilgisi olmadığı üzerine... ...Kutsal Kitab'a el basmaya hazırım. Ya siz efendimiz? Ben kendisini daha az tanırım. Ben... Ee, ...tereddüt ediyorsunuz. Evet, tereddüt ediyorum. Brül'e güvenim olmadığından değil. Ben işin esasını düşünerek tereddüt ediyorum. Ben... E, biliyor musunuz bir insanın inancının ne olduğu hiçbir zaman bilinemez hiçbir zaman asla emin olamazsınız bundan En güç en işkilli bir insanda bazen inancı en yalın haliyle bulursunuz da kendi halinde hiç güçlük çıkarmayan bir insanın inançtan yoksun olduğunu dehşetle görürsünüz Hem bunlar din kurallarına da sadıktırlar üstelik Ben rülü bir cinayete kurban gittiğine eminim Belki de kaçmak için sadece onun elbiselerine ihtiyaçları vardım. Göreceksiniz. Sizin görüşünüze yatkınım ama... ...bu benim Brül'ün bu işin içinde olduğu ihtimalini düşünmeme engel olamaz. Takdir için gerekli şeyleri bizleri şaşırtmak için almış olabilir. <gülüyor> Mesleğinizden ötürü şüpheci olmanıza bir diyeceğim yok. Ama ben Brül'ü altı yıldır tanırım. Ben... Öyle sanıyorum ki şüpheniz doğru çıkarsa buna dayanamayacağım Belki de hatamız cani dediğimiz kimselerin iman sahibi olamayacağını kabul etmek istemeyişimizden doğuyor Belki de... Hayır Hayır Cani dediğimiz kimselerin iman sahibi olabileceklerini biliyorum ben Biliyorum ama Brül Bana kalırsa Brül her şey olabilir ama iki olamaz Altı yıldır burada yaşayıp mesleğinde çalışıp bir taraftan da bir evet. banka soygunu hazırlamışsa Belki Edersiniz. Sizin getirdiğiniz haberin eksik bir tarafı var gibi geliyor bana Bir rahibi kaçırmak için Soygundan hemen bir saat sonra Baçari gibi göze batacak bir arabayla Şehrin caddelerinde deli gibi hızla geçmek Aşırı bir cüret olmaz mı Haklısınız Buna adıyla sanıyla küstahlık denir Ancak heriflerin zor duruma düşmeleri de mümkün Buraya kadar yaptıkları küçük gezintiyle Soygundan elde ettiklerini Hatta kendilerini bile tehlikeye atmış oldular Olağanüstü bir zorunluluk duymuş olmalılar Ne kadar kafayı yorsam yine de bir şey bulamıyorum Birliği beraberlerinde götürmek istemelerinden başka bir şey gelmiyor aklıma Ama şu ihtimali düşünemiyorsunuz Ölmek üzere olan biri için bir rahip gerekliydi belki En azından on yıl hapis cezası demek olan 180 bin marklık bir ganimeti Ölmek üzere olan bir üyesini takdis ettirmek uğruna tehlikeye atacak çete olabilir mi? Saydan inanıyor musunuz buna? Siz bütün imkanları göz önünde tutuyorsunuz Rahip Druven kabul etmese de Brünün bu soygunu hazırlamak için burada 6 yıl rahip kılığına girmiş bir iki yüzlü, bir cani olduğunu bile düşünebiliyorsunuz Bütün bunları hesaba kattığınıza göre Bunu da göz önünde tutmanız gerekir Ben iz bırakmayanlarla ilgili olsun Rahip Brünün ile ilgili olsun Hiçbir şey görmediğimizi Hiçbir şey duymadığımızı göz önünde bulunduruyorum Sizce Rahip Brünün'ü bir daha göremeyecek miyiz? Göremezseniz şaşmam ben şaşacağınızı umuyorum. Şimdiye kadar beklediğim sürprizlerle karşılaşmadım diyebilirim. Özür dilerim. Artık gitmem gerekli. Eve bir nöbetçi bırakmam gerekiyor. Telefon göz altında bulunmalı. Her şeyden haberimiz olmalı. Bunu anlayışla karşılayacağınızı umarım. Şüphesiz. Size hiçbir şey söyleyemem İşin bu safhasında bana anlayış göstereceğinizi umuyorum Yaşayıp yaşamadığında bilmiyor musunuz? Bu çete şimdiye kadar hiç kimseyi öldürmemiştir Hiç kimseyi Yaşıyordur muhakkak yaşıyordur Yalnız nerede olduğunu bilebilseydim Bilmiyor musunuz? Bilmiyorum Ama bilseydim yine söylemezdim size Bana neden geldiniz? Umutsuzluğa mı kapıldınız? Hayır Korkuya kapıldım da ondan Korkum onu kaybetme korkusu değil, hayal kırıklığını oramaktan korkuyorum. Bu korkuyu alt edemeyeceğim diye korkuyorum. Şayet şu halde umutsuzluk. <gülüyor> Belki de. İki gündür hep bunu düşünüyorum. Bugüne kadar ona nasıl güven duymuşum anladım. O benim için dürüstlüğün sembolüydü. Böyle bir şeyi nasıl tahmin edebilirim? Bildiğiniz bir şey varsa söyleyin lütfen. Size onun suçsuz olduğunu biliyorum da diyebilirim, suçlu olduğunu biliyorum da diyebilirim. Ama ne onu biliyorum ne de öbürünü. ...bunu hiçbir zaman bilemeyeceğime inanıyorum. Bir kimse suçlu olursa mı sevinirsiniz... ...yoksa suçsuz olursa mı? Böyle acı konuşmayın rahip efendi. Şimdi ne yapacağız? Ne mi yapacaksınız? Ben olsam ne yapacağımı bilirdim. Onu ölüm halinde birini taktis için alıp götürdüklerini kabullenirdim. Bu haydutlardan biri birdenbire hastalanıp bir rahip istemiş olamaz mı? Neden istememiş olsun? Böyle birinin bir rahip istemesi aklı yakın... Ama geçen her dakikanın çok kıymetli olduğu böyle bir durumda rahip götürülemezdi. Belki o dakikalar pek de kıymetli değildi. Bir hastayı ne beraber götürebilirler ne de yalnız başına bırakabilirlerdi. Acıdıkları için değil, zorunluluk duydukları için. Keskin zekanıza saygı duyduğumu söylemeliyim. Bu imkanı ben de gözümde tuttum. Çünkü hala şehirde bulunmaları bu şarta bağlı. Hala şehirdeler mi peki? Bilmiyorum. Tek bir iz bile yok. İşlerinden birinin ağır hastalandığını ele alırsak... Birkaçının altınları alıp kaçtığına Diğerlerinin de burada Hastanın ya da yaralının yanında kaldığına inanmak aklı yakın geliyor O zaman birbirleriyle telsiz mektup Ya da telefon aracılığıyla Görüştükleri sonucuna varılır Bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz? Memleket dışından Yapılıp her telefon konuşmasını Her mektup posta kartını kontrol etmemiz gerekir Tutalım bir delikanlı Glasgow'dan buradaki bir genç kıza Bir kart atmış Derhal şüphe doğurur bu en zararsız cümleler bile kuşkumuzu uyandırır. İyi bir yolculuk yaptım, her şey yolunda, seni yakında göreceğimi umuyorum. Her anlama gelir bu sözler. New York'tan bir telsiz konuşmasıyla bir şey ısmarlansa şüphelidir. Tutalım, İrlanda'nın turistik bir bölgesinden bir resim gönderiliyor. Sizleri Tanrı'ya emanet ediyor ve özleyerek bekliyoruz. Bu da şüphelidir. İrlanda'da bir turistik bölgenin Evet, deniz kenarında bir yer Knok Tandıklarınız arasında orada oturan Ya da oraya gitmiş kimse var mı? Hayır, Hı. ama bu çok garip Bakın resmin bir fotokopisi Mavi gök, beyaz bulutlar Camdan duvarlarıyla küçük bir kilise Arka planda çam ağaçları İşte burada da yazı Bakayım <gülüyor> Hayır hayır, bürünün el yazısı değil Neden gülüyorsunuz? Onun izini aramamda gülünecek bir şey mi var? Özür dilerim. Sizi incitmek istemedim. Evet. Umut sağlam, umutsuzluk daha yumuşak ve tehlikelidir. Sinsi sinsi ilerler. Bana yardım edemeyecek misiniz? Hayır. Ama bir şey öğrenecek olursanız bana haber verirsiniz değil mi? Buna söz veriyorsunuz. Ya öğrendiğim şey sizin umutsuzluğunuzu besleyecek bir şey olursa o zaman da mı? O zaman da. Ne olursa olsun öğrenmek isterim. Ya inandığımız Tanrı Rahip Efendi hoş ben inanmam ona ya inandığımız Tanrı da o insanla birlikte ölmüş olmayacak mı? Evet belki bilmiyorum bana haber veriniz. İnan bana başka bir hekimin yapabileceği bir şey olsaydı sana söylerdim İki gündür yaptığım iğneden daha iyi bir tedavi yok Buradan gidip gidemeyeceğimiz birazdan anlaşılır Hastaneye yatırılması daha iyi olsaydı onu da söylerdim bana değil mi? <gülüyor> söylerdim Şu anda onun için daha iyi bir şey olamaz Aslında yola çıkabilir e, Mesele kendi kendisini nasıl hissettiğinde. Gitmeliyiz Buradan çıkmamız gerek Nereye baksan nereye gitsen Herkes kaybolmuş kaçırılmış rahipten söz açıyor Her gazetede resmi var Derhal tanınacağı muhakkak Gidip buradaki rahibe alman çok daha iyi olacak. Ne de olsa burada iki ay oturdunuz Ahali seni tanır Beni de tanırlar yıllardan beri Göz batmazdı. Biliyorum ama korktum Marian konuşur diye korktum Hem buranın rahibinin kendi rahiplik bölgesinde iki gün hapsedemezdik ki Üstelik bu kuzu gibi bir adam Ondan bir kurtulabilseydim Konuşacağı da muhakkak Sısmasını bilenler cinsinden değil Sıkıştırılırlarsa muhakkak açar ağzını Bereket ötekilerini işleri yolunda gitti Glasgow'dan bir kart var Bak Güzel bir yolculuk yaptım Şimdi her şey yolunda Seni yakında göreceğimi umuyorum Hekim sensin Senin karar vermen gerekir Yola çıkabilir mi çıkamaz mı Söyledim yasana Yola çıkabilir Öyleyse gidelim Söylesene bakayım Gerçekten bu kadar ağır mıydı hastalığı? Ne demek istiyorsun? Burada hastalanmak için bizimle beraber geldi diye kuşkulanmıştım da Hani bir rahiple konuşabilmek için diye Gerçekten hasta mıydı? Ağır, ağır mı? hasta olduğundan şüphe edilemez En ufak bir şüphe bile olamaz İyi şey. Demek artık gidebiliriz Evet mi hayır mı? Evet İyi. Her zamanki gibi en ufak bir iz bile kalmamalı ardımızda Ne istiyorsunuz? Gitmek istiyorum Bırakın çıkıp gideyim Karınız iyileşti artık <gülüyor> Bize bir saat daha izin veremez misiniz? Sadece bir saat Artık tahammül edebilir miyim bilmiyorum Sizin dostunuzda daha fazla tahammül edemeyeceğim <gülüyor> Kafanızda canlandırdığınız suçlu tipine çok az benziyoruz da ondan <gülüyor> sinirlisiniz değil mi? Öyle mi? Ne olduğunu bilmiyorum Gitmek istiyorum Beni bekleyen, bana ihtiyacı olan insanlar var. Ben burada oturmuş, hasta karınızla... ...cemaatimden bir bankerin karısıyla konuştuğum şeyleri konuşuyorum. Yalnız şu farkla. Orada nezaket ziyareti 25 dakika sürüyor. Sizde ise iki gün. <gülüyor> Arada bir fark daha var. Bizdeki bir nezaket ziyareti değil, bir zorunluk. Sizin için öyle. Paranız kurtulsun diye. Paradan daha fazla bir şey Özgürlüğünüz için, başkalarının şu sırada benim özgürlüğümle ödediğiniz özgürlüğünüz için Sizden hoşlanmaya başladım <gülüyor> Düşünen bir rahip O kadar yukarıdan konuşmayın, ben eskiden de düşünürdüm Cemaatinizden olanların işledikleri günahları mı? Banka müdürünün kilerini mi? Bakın, size bir şey anlatayım Vaktiyle 20 bin ton besin maddesi yüklü bir gemiyi batırmıştım Sığır eti, domates, elma, sucuk, yumurta, un, kahve dolu bir gemi. Bu gemide kaç kahvaltı tutarında besin maddesi vardı biliyor musunuz? Tam 40 milyon. Bütün bir millete, koca bir millete yetecek bir kahvaltı. Bir gemi, iki torpil. Toptan hesaplarsak tam 120 bin ton besin maddesi batırmıştık. Bütün bir millete yetecek altı öğün yemek... Bir defasında da... Kendinizi haklı çıkarmanızı istemedim sizde. Kendimi haklı çıkarmaya uğraştığım falan yok. Sohbetinize katılmayı deniyorum sadece. Suç işleyen insanları anladığıma inanırdım hep. Ne var ki kalkıp da bu suçlara gerekçe göstermeye uğraştıkları zaman... ...bendeki bu anlayış duygusu yok olurdu. Cemaatimden bir iş adamını görmeye gittiğim zamanlar... ...bana hep yaptığı işin ne kadar kutsar olduğunu sayıp dökmeye kalkar. Günah mı çıkarmak istiyorsunuz... İşte kulaklarım sizi dinlemeye hazır ama kulaklarımı ayıracağım zaman sınırlıdır. Bırakın gideyim. Karımla çok iyi anlaştığınızı sanıyordum. Karınızla çok iyi anlaşıyorum ama hasta da olsalar insanlarla görüşüp anlaşmak için ayırdığım zaman çok sınırlıdır. Kulaklarım, ellerim, ağzım bu üçünü başkaları da bekliyor. Karınızı takdis ettim bırakın gideyim artık. Burada görüp duyduklarınıza başkalarını anlatacak mısınız? Öyle sanıyorum ki hayır hmm. Öyle sanıyorsunuz ki hayır Kulaklarım hiçbir şey duymamış Gözlerim hiçbir şey görmemiş gibi davranmaya çalışacağım Ama bırakın çıkayım gideyim artık Biz yarım saat sonra ortadan yok oluruz sanırım Bize altı saatlik bir mühlet tanıyacak mısınız? Demek altı saat susmak Peki ama neyi için Görünüşümüzün nasıl olduğunu... ...nasıl konuştuğumuzu, nasıl giyinmiş olduğumuzu... ...nasılsa iz bırakmayanlar olmuşuz bir kere. Benimle neden bu kadar yumuşak konuşuyorsunuz? Durumumdan... ...sizin sandığınız kadar emin değilim de ondan. Kırıp yıkmak, kırıp yıkmak. Bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz? Yıllarca kırıp yıkmak. Orta Almanya'da bir fabrikada... 30 şu kadar işçi bir bomba yapıyor... Bir başkasında da yüz işçi bir uçak yapıyor Dünyanın herhangi bir yerinde de 400-500 işçi bir köprü kuruyor Bütün bir yıl bu köprüyü kurmak için uğraşıyorlar Uçakla bomba bu köprüyü bir dakika içinde yıkacak <gülüyor> Yıkıp kırmakla iş yapmak arasındaki orantıyı düşünüyorum Bana yıkıp kırmak emrini veren adamlardan nefret etmiştim ama şimdi onların tekrar okullarda ders verdiğini, balık sattığını, çocukları bir oyuncağı ya da çorba tabağını kırdı diye öfkelendiklerini duydukça daha da çok nefret ediyorum kendilerinden Soygunculuğunuza bir bakıma hayranlık duyuyorum ama felsefenize hayran değilim Sizin daha iyi bir felsefeniz mi var? Benim hiç yok Benim kulaklarım, ağzım, ellerim var Duyuyorum, konuşuyorum Ellerimle de banka müdürlerine, soygunculara, çocuklara ait bazı işlemleri tamamlıyorum Bırakın da gideyim artık İnsanlara karşı içimde hiçbir zaman bir peşin hüküm duygusu olmadı Bırakın da yaptığınız soygunda sadece paranın rol oynadığına inanayım Bunu anlayışla karşılayabilirim ama felsefenizi anlamıyorum <Gülüyor> Ne yazık ki içinize bendeki bu inancın yerleşmesini sağlayamam Yazık, yeni bir hayal kırıklığı daha Hayal kırıklığına uğramaktan korkar mısınız? Siz korkmaz mısınız? Hayır <gülüyor> Sizin hesabınıza yazık. Ben hayal kırıklığına uğramaktan korkarım Her Allah'ın günü başından aşağı kum gibi yağdığı halde gene de korkuyorum İnsan yalnız iskeletiyle yaşayamaz Umut ve hayal kırıklığı iskeletin üzerindeki et gibidir Ayrıca şu da var ki Ben de başkaları için hayal kırıklığı olabilirim Buna mani olmak istiyorum Hayal kırıklığı Eee vaaz bırakın canım Hayal kırıklığı sözünü lük atınızdan atına olsun bitsin. Daha dönmedi Rahip Efendi. Kendisini gördüm. On dakika bile olmadı çıkalı. Yalnız mıydı? Karısıyla Her akşam karısıyla çıkıyor herhalde <gülüyor> Neden bahsediyorsunuz? Rahip efendinin okul arkadaşından Sana anlatmıştım ya Bizim evin tam karşısında 30 yıldır görmediği bir okul arkadaşı oturuyormuş <gülüyor> İnsanın 30 yıldır görmediği birini tekrar görmesi hoş bir şey olmasa gerek Şimdi de siz vazgeçiyorsunuz. veriyorsunuz Keyifli mi görünüyordu Mariam? Dünkü kadar değil Biraz yorgun ve somurtkandı Belki de parasızdır Ne zaman dönecekler diye heyecanla bekliyorum <gülüyor> Be adam çekil pencerenin önünden Son dakikada her şeyimizi alt üst etmeyin Ey Allah'ım deli mi oldunuz ne İki gündür o kadar uysaldınız şimdi ne oldu Bir budalalık yapmayın sakın Bırakın çıkıp gideyim Marian Söyleyin de beni bıraksın Neden bırakmıyorsun onu Biz çıkıp gittikten altı saat sonra çıkabilir Ama biz artık gidebiliriz Bunu göze alabiliriz sanıyorum Marian artık çok iyi Gördün mü ilacımı aklıymış. Güzel. Eşyamızı toplayalım Sen otur Marian Biraz dinlen 15 dakika sonra yola çıkıyoruz Ona da altı saat geçmeden evvel Çıkmaması gerektiğini anlat Pencerenin önünden çekilin Yaklaş bir oraya Dikkat et ona Marian. Nerede oturuyorsunuz? Bunu daha önce de birkaç defa sormuştunuz Batıda bir yerde Nerenin batısında <gülüyor> Buranın batısında Batıda doğunun başladığı yerde biter Bizi arayacaksanız 180 derece boylam üzerinde aramanızı söyleyebilirim Yoksa Yoksa bizimle beraber gelmek ister miydiniz Ciddi mi söylüyorsunuz bunu Evet Bir rahibe ihtiyacımız olabilir 25 çocuklu 10 aile olduğumuzu düşünürseniz Bu kadar insanın bir rahibe ihtiyacı vardır Yaşadığımız yerde bırakılmış Yıkık bir kilisede var ...bazen çocuklarla kadınları götürürüm... ...orada şarkı söyler dua ederiz... ...bir hekel kalıntısı da var orada... ...sadece ayakları... ...ayağında sandallar... ...muhakkak Aziz Fransuadır... ...yahut da başka bir keşiş... ...çok güzeldir yaşadığımız o yer... ...deniz, kum... ...koca bir kumsal... ...çocuklar okul görevlerini kuma yazarlar... ...deniz yükselince hepsi silinip gider... 3 artı 3 artı 7 eşit 13. ...yahut da yazı ödevi... Güneş batmadan önce bir defa daha ışıldar Neden anlatıyorsunuz bunları Bir rahip gerekli bize de onun için Thomas buna hayır diyemez sanırım Yoksa rahatsız mı olursunuz sizi geçindirecek paranın Hayır Ama beni buradan niçin ayartmak istiyorsunuz Bir rahip gerekli bize dedim ya Burada yeteri kadar var Bunu yapamam Yazık Ama altı saat susacaksınız Biz uzaklaşıncaya kadar Söyleyin susacak mısınız bunun için gerekli olan kuvveti kendimde bulabilecek miyim bilmiyorum. Beni sorguya çekecek olurlarsa... Bize ihanet edemezsiniz. On aile, yirmi beş çocuk. Çocuklar kaç yaşlarında? On iki, on dört, on altı. Size bunu da söylemiştim daha önce. On altı mı dediniz? Demek en büyüğü doğduğu sıralarda savaş vardı. Evet. Bir denizaltı ile çekip gittiğimiz zaman dört yaşındaydı. Danimarka'da küçük bir liman... Orada buluştuk hepimizde On kadın o sırada üçte çocuk vardı Şimdi yirmi beş çocuk var Demek altı saat sonra orada olacaksınız Hayır neden soruyorsunuz Bunu bilmemeniz daha iyi olur Altı saat sonra konuşsanız da Bize ihanet edemeyeceğiniz kadar uzaklaşmış olacağız Fakat rica ederim Altı saat sonra da bir şey söylemeyin Ne yapacaksınız Susacağım Bizimle gelseniz ne güzel olurdu Kumsalda din dersi verir. Kumun üzerine şöyle yazardınız. Göğü yeri yaratan kudretli Allah'a inanıyorum. Sonra gene yazardınız kumun üzerine. Birinci emir, ikinci emir, üçüncü emir. Yalnız ayakları kalmış olan Aziz'in heykelini yukarı doğru tamamlardık. Kukulatalı bir cübbe yapardık. Aziz'in eline ne tutuştururduk dersiniz? Bir haç mı? Bir çocuk mu? Bir kafatası mı yoksa bir elma mı? Aziz'in diyorsunuz. Erkek olduğundan emin misiniz? Ayakları erkek ayağı Belki de bir kilise ya da güvercin tutuşturduk eline. Sizinle gelemem Mariam. Beni bekleyen bir sürü insan var. Hem istemiyorum. İşiniz bitince kayalıklara balık tutmaya giderdiniz. Ya çocuklarla midye diye toplar, onlara dil bilgisi öğretirdiniz. Dereden atladım, dereden atladın, dereden atladı. <gülüyor> Bırakın Mariam. Beni tanıyabilmek için iki gün vaktiniz vardı. Ya siz? Siz neden geri dönüp burada çocuklarla yaşamıyorsunuz? Başka bir at alabilir kalabalık içinde kaybolursunuz Hem Ben hem buraya de... dönmek istemiyorum İstemiyorum Bütün sevdiklerim ölmüş Oysa sevmediklerim yaşıyor Evinizin bulunduğu yerlere gittiniz mi? Şehrin içine girmedim Yalnız mezarlığa gittim Hiç olmazsa mezarlığı göreyim diye rica ettim Thomas'tan Yalnız mezarlı. Kimin ölüp kimin kaldığını başka hiçbir yerde bu kadar çabuk ve kesin olarak öğrenemezsiniz Gerçek mezar taşlarının üzerindedir Hem de kısacık sözcüklerle Kardeşimin adı Ulrich'di 1926'da doğmuştu 1945'te savaşta öldüğünü öğrendim Daha fazla bir şey öğrenmek istemedim Annem, kardeşim, Hanna, sonra da kız kardeşim... Tekrar görmeye can attığım kimselerin atları taşa oyulmuş ya da kara bir boya ile beyaz saçların üzerine yazılmıştı. Geliyor arkadaşınız geri döndü. Hem mi yalnız başınım? Evet yalnız. Belki de karısını sinemaya ya da bir toplantıya götürmüştür. Çocuklardan hiç biri yok mu? En büyüğü var. Daha adını bile öğrenemedik. Bakkalın karısına çocukların adını sorsun diye rica etmiştim Tomasz'la ama unuttu herhalde. Ne yapıyor? Bahçeyi suluyor. Babası arkadan gelip sol elini omuzuna koydu. Sigarasının dumanı dümdüz yukarı doğru çıkıyor. Birazdan patates çapalamaya başlarlar. Sonra da oğlu sala atlayıp deriyi geçecektir. Henry ile arkadaş olduğum sıralarda biz de aynı şeyleri yapardık. Yağmur bile yağsa derenin karşı kıyısına geçerdik. Başımıza çuvalları geçirirdik. Çuvallar toprak, patates, soğan kokardı. Otuz yıl geçmiş aradan. İnsanla kadar yaşlandığını, gençliklerini bildiği kimselerin yüzüne bakınca anlıyor Hayal kırıklığı, yorgunluk iyi evinde yoklarım bir gün Evet arayın ya Bahçeyi sularım gene Acaba hala o eski hortumla mı suluyor bahçeyi? Hmm, kara bir hortum Bazı yerleri çatlak Birçok yerlerinden de yamanmış Ama bilmem ki bahçe hortumları bu kadar dayanır mı? Bizimle beraber gelmiyor musunuz? Hayır bu tamam. Artık gidebiliriz. Daha fazla beklemek istemiyorum. Bana bakın, para ister misiniz? Belki sevindirmek istediğiniz biri vardır. Hayır istemem. Gidin. Sizden para almam şüphe uyandırır. O zaman hiçbir şey bilmediğime daha zor yanırlar. O halde hoşça kalın. Sizi burada sandığımızdan daha fazla ala koyduğumuz için üzüldüm. Tehlike kademelerini iyice bilmeniz için bir de şunu söyleyeyim. İlk üç saat içinde derhal yakalanabiliriz Bir saat sonra bu daha zorlaşır Altı saat sonra kolay kolay ele geçmeyiz ama Gidin Hadi gidin artık Hoşçakalın Henüz vaktiniz var Hayır olmaz Güle güle gidin Beraber gelmem için beni de çağırdınız. Teşekkür ederim. Onu bulmak umudu var mı? Yalnız onu değil hepsini bulacağım. Öyle garip tesadüfler oluyor ki bazen... Glasgow'dan atılan kartı hatırlıyor musunuz? Evet. İpucu mu oldu? Evet. Ama az kalsın gözümden kaçıyordu. Kartı dosyanın içine atıp eve gitmiştim. Ama hep Glasgow düşünüyordum. Yemekte, yatağa girdiğim zaman hep Glasgow. Kalkıp tekrar daireye gittim. Kartın Grascov'dan gönderildiği adamın dosyasını buldum. İki yıl önce İngiltere'den vatana dönmüştü. Kendini eski bir savaş tutsağı diye tanıtmış. Hekim olduğunu söylemiş. Ama hekim olarak çalışmak istemediğini bildirmişti. Daha o zaman bile ne olduğunu pek kestiremediğim bir sebepten ötürü hoşlanamamıştım bu gençten. Şahsı bakımından değil çünkü oldukça sevimli bir gençti. Neyin olduğunu öğrenmek için İngiltere'den soruşturmuş adının hiçbir İngiliz tutsak kampı lisesinde bulunmadığını öğrenmiştim. Kendisini sorguya çekince bana bir denizaltıdan kaçtığını... ...İngiltere'de başka adla yaşamış olduğunu söylemişti. Ne var ki şimdi ileri sürdüğü adla... ...sahte adı diye bildirmiş olduğu ad birbirini tutmuyordu. Üstelik hiçbir denizaltı lisesinde de adı yoktu. 1944'te kaçıp bir daha haber alınmayan... ...denizaltıdaki adamlardan olup olmadığını anlamak için... ...kendisini soruşturmaya çektim. Bu meseleden haberimiz var mı? Hayır. Ee, geldik mi? Simrock Caddesi hemen kanalın arkasında. Kendisini orada bulacağınız mı umuyorsunuz? Orada iki yıl oturmuş. İki yıl boyunca da belirli aralıklarla kart atılmış kendisine. Glasgow'dan, New York'tan, Buenos Aires'ten. Ben iyiyim, senin de iyi olduğunu umuyorum. Seni sık sık özlüyorum. İmza, Marian. Bu, bu adamın öyküsü beni birinden daha az ilgilendiriyor. Bunun siz de farkındasınız herhalde. Kayıp denizaltıdaki adamlarla iz bırakmayanların aynı kimseler olduğundan emin O zamanlar denizaltıdaki gemi adamlarının resimlerini istemiştim karşılaştırmak için Belki de denizaltının hekimi değerimizdeki delikanlı Ama bütün araştırmalarım boşa gitmişti Ne olur ne olmaz diye delikanlının bir resmini çektirmiştim Artık biz bırakmayanların izini yakaladık gibime bilir Belki de bütün söyledikleriniz yanlış bir esasa dayanıyor bayi evinin bahçesinde zararsız ziyansız otururken bulmayalım sakın Garibi de şu ki kendi da Merkez Bankası'na başvurmuş bir iş versinler diye. Etip olarak mı? Hayır. İngilizce muhabirat için. Girmiş mi işe? Evet ama bir yıl sonra daha iyi bir iş bulacağı için ayrılmış. Kanala geldik. Problem bu sesli içeride saklanmış olacağını aklım almıyor. Kaç numara demiştiniz? 17 numara. Kapıyı çalayım mı? Evet çal. Bahsettiğiniz adamın adı Kurumdu Tamam biri geliyor Buyur <gülüyor> Buyur demek hayattasınız Peki ama <gülüyor> e, evde, evde kimse yok mu Bağlamadılar mı sizi Böyle serbest dolaşabiliyorsunuz demek İçeri girmek istemez miydiniz Gireceğiz tabi gireceğiz Hem memurlarımdan ikisi burada olacaklardı Şükskoski Yukarı gelin Evet bir dakika Biz buraya saklar alayım. Yani yarım saattir evden çıkan olmadı Soyguncular ne zaman çıktı evden Bilmiyorum Bağlamışlar mıydı sizi Hayır Evde tek başınıza serbest miydiniz Tehdit mi etmediler Hiç tehdit edilmedim Buradan çıkıp gittikleri ana kadar Peki ne zaman çıktılar evden Bilmiyorum saatim yok. Serbest kalır kalmaz neden çıkıp haber vermediniz Bunu yapamazdım Rüzgün Söyleyin bana bu soygunla bir ilginiz var mıydı? Benim soygunla hiçbir ilgim yok Hiç Ancak birkaç saattir birkaç dakikadır bu soygunla ilginiz olduğu muhakkak Faillerinin yakalanabileceği bir soygunu haber vermeyip susan O soygunla ilgili sayılır Ve sizin söylemediğiniz bir şey de olsa gerek Ben polis miyim? Hayır Sizi tehdit ettiler mi? Sizi bağlayıp burada iki gün kalmaya zorladılar mı? Ben ölmek üzere olan bir kadın için çağrılmıştım Kadın iyileşmeye yüz tutunca kendisini teselli için burada kaldım Ayağa kalkıp gidebileceği dakikaya kadar Ve bu kadına da söz verdim bir şey için Niçin söz verdiniz? Susmak için Demek soyguncuların ne zaman gittiğini biliyorsunuz Ne biçim adamlar olduklarını Belki nereye gittiklerini Nerede kaldıklarını da Ne zaman gittiklerini biliyorum ama Nerede kaldıklarını bilmiyorum Nasıl adamlardı bunlar biliyor musunuz? Evet biliyorum Tarif edin bize Hayır Beni rahat bırak Anlatmayacak mısınız Hayır anlatmak istemiyorum Şunu tanıyor musunuz ee, Şu resimdeki adamı Hayır Onu tanımamanız budalalık Çünkü bu evde oturdu kendisi Adının kurum olduğunu da biliyorum Şivitskovski Efendim Şu resmi alıp koş Bütün sınır kapılarına Bütün havaalanlarına dağıtılmasını temin et gün efendim Sonsuz bir süreyle bu evde oturup Bizim gelmemizi mi bekleyecektiniz Hayır bir saat sonra eve gidecektim Bir saat sonra mı? Neden tam da bir saat sonra? Bir saat sonra belirli bir mühlet geçmiş olacaktı onun için Ne mühleti? Belirli bir mühlet Oo, Şaka yapmanın tam sırasıydı Ne yazık ki bu durumda sizin eve gitmenize izin veremem Sizi beraber götürmek zorundayım Götürün Rül zor kullanıldığı için verilen sözün hükmü yoktur Ben o sözü zor kullanıldığı için vermedim Ama yine de çok tehlikeli bir durum karşısında vermişsin Verdiğim sözü tehdit edildiğim için vermedim Üstelik beni hiç de tehdit edebilecek durumda olmayan birine söz verdim Mühlet'i garantiye almak için ne beni bağlayan ne de ağzımı tıkayan biri oldu Birazdan doluyor mühlet Öyleyse biraz sonra konuşacaksınız Hayır O halde 180 bin markçıdan soyguncuların suç ortağısınız Asla Üstelik onlara böyle hareket etmekle günah işlediklerini anlatmaya da çalıştım Böyle hareket etmekle günah işlemişlermiş O heriflerin bununla dördüncü soygunu yaptıklarından haberiniz var mı? Hayır bundan haberim yoktu Ama bu gerçek sizin ile ilgili tutumunuzu değiştirmez Yanlışınız var Ben bu soygunla hiç ama hiç ilgisi olmayan birine söz verdim Yani kadına mı? Evet Belki de işin esrarlı tarafı burada Evet belki Kadın güzel miydi? Evet Güzel de konuşuyor muydu Evet Eh öyleyse bu susmak için bir sebeptir tabii Size yardım etmek istediğimi görmüyor musunuz Raip Efendi Neden sustuğunuzu bilmek isterim Soygunu haklı bulduğunuz için mi Yoksa Yoksa sevdalı olduğunuz için mi Sevdalanmış falan değilim Ne yazık ki bu gerekçeden yararlanmanıza da imkan vermiyorum Eve gidebilir mi Hayır Peki ama neden Elinizden kaçacak diye soygunculardan değil ki. Ben bundan yüzde yüz emin değilim. Belki de kendisini zaman kazanmak için bırakmışlardır burada. Bizi oyalasın diye. Hani kızağın ardına düşen kurda, ayakkabı, palto gibi şeyler atılır zaman kazanmak için. İşte tıpkı öyle. Soyguncular neden yakalanmasın? Pencereden dışarı bakabilir miyim? Neden bakacağınızı söylerseniz bir şey demem. <gülüyor> Bunu hiç yapamadım da ondan. Karşıdaki evde eski bir okul arkadaşımın oturduğunu biliyordum Ama bakmama hiç izin verilmiyordu Marian o dışarı çıkıp bakıp anlatıyordu bana Arkadaşımın karısını, çocuklarını, bahçedeki hortumu. Demek pencereye yaklaşabilirim Bence bir mani yok Çok az şey değişmiş Hemen hemen hiçbir şey Ağaçlar daha boyatmış Şüphesiz ama o zamanlarda bana şimdiki kadar büyük görünürlerdi Bahçenin çiti örülmüş Bahçe boş Hemen hemen karanlık gibi Çocuklar uykuda olmalı Yalnız hortum kalmış olduğu yerde Otların içinde bir yılanı andırıyor Gidelim Burada kalmanın yeri yok artık Andılar mı? Soracağınız ilk soru bu mu? Bana haber vereceğiniz ya da soracağınız başka bir şey yok mu? Yakalanmamaları için burada oturuyorum. Yahut sizin daha iyi anlayacağınız bir tabirle bulunmamaları için. Ben sorduğum soruda şaşırtıcı bir şey görmüyorum. Ama sorunuz gene de şaşırtıyor beni. Tevkifhanede oturup kalmış bir rahip, ne arkadaşlarının kefaleti ne de bağlı olduğu makamın verdiği garantiye rağmen serbest bırakılmayan bir rahip oyun sadece meşgul etmekle kalmayıp Aynı zamanda da tedirgin eden bir rahip Ve bu rahibin ilk sorusu Onları yakaladılar mı oluyor Daha kullandığınız dil bile hoşuma gitmiyor bürül Belki de beni iyi anlayamadınız Tutuklu olmam boşuna mı değil mi? <gülüyor> Onun için sordu. Yani onları buldularsa konuşurum mu demek istiyorsunuz? Tabi O zaman artık susmanın bir anlamı olmazdı Tutuklu olmaktan kurtulurdum Burası hiç ama hiç hoşuma gitmiyor Beni hayal kırıklığına uğratıyorsunuz Ben sizin susmanız taktik sebeplerden çok daha esaslı bir temele dayanıyor sanmıştım Hem onları yakaladıktan sonra artık sizden öğrenilecek bir şey kalmaz ki Ama bana kalırsa siz bütün olaya yanlış bir açıdan bakıyorsunuz Söz konusu olan sizsiniz bir ün. Sizden öğrenilmek istenen şeyden çok sizin kusurunuz söz konusu. Anlıyor musunuz? Evet anlıyorum şimdi. Şu ana kadar anlamamıştım. Önemli bir tanık olmaktan çok fail sayıldığıma inanıyorsunuz. Yalnız inanmak değil. Bunu biliyorum da önemli olan ileri sürdüğünüz gerekçe, susmanızdaki gerekçedir. <Gülüyor> belli değil mi bu? Her vatandaşın bir suçun meydana çıkarılmasına yardım etmekle görevli olduğu da belli değil mi? İsa da bir suçluydu Beni hayal kırıklığına uğratmayan rica ederim Şu ana kadar ileri sürdüğünüz sebepleri özel sebepler olarak ele alıyordum Bundan bir de felsefet üretmeye kalkmayın Dinleyin bürül Neden sustuğunuzu söylesenize bana Susmazsam ihanet etmiş olurum Kime ihanet etmiş oluyorsunuz? Haydutlara mı? Haydut olmaları bir şeyi değiştirmez İhanet ihanettir Ne olursunuz? Bildiğiniz bir şey varsa söyleyin. Onları buldular mı? Hiçbir şey bulunmadı. İz bırakmayanlara ait hiçbir iz bulunmuş değil. Nerede olduklarını yalnız siz biliyorsunuz. Yanılıyorsunuz. Nerede olduklarını bilmiyorum. Ama orada nasıl yaşadıklarını biliyorum. Bunu biliyor. Gözlerimin önünde canlandırıyorum. Üstelik biri kumun üzerine 3 artı 3 artı 7 eşit 13 yazıyor. Sonra güneş batmadan önce diye yazıyor Yeri göğü yaratan kudrette Allah'a inanıyorum diye yazıyor Gelen dalgalar siliyor yazıları Kumsal pırıl pırıl parlıyor Çocuklar oynuyor Derslerini öğreniyor orada Kadınlar yaşıyor bütün bunlara ihanet mi edeyim ben? Sizin anlattığınız bu küçük cennet... ...hırsızlık ve soygun üzerine kurulmuştur. Bütün cennetler hırsızlık ve soygun üzerine kurulmuştur. Beni zorlamayın da kötü felsefemi eşelemeyin. Demek daha bulunmamışlar. Hayır. Öyleyse artık bulmazlardı. Ve siz susmakla devam mı edeceksiniz? Evet, susmakla devam edeceğim. Kilisenin sizin için verdiği garantiyi yok ettiğinizi... ...kendi kendinize kanun dışı ettiğinizi biliyor musunuz? Biliyorum. Ve bundan da hiçbir acı duymuyorum. Hiç mi? En ufak bir acı bile duymuyorum. Beni ne kadar zaman hapiste tutacaklar? Eh, bu susmanızın gerekçesini inandırıcı bir şekilde anlatıp anlatmamanıza bağlı. Bir yıl, belki iki yıl, belki bir yıldan da az. Sizden daha fazla sorumluluk duygusu beklendiği için... ...korkarım ceza ağır olacak... Gerekçemi anlatıp açıklarken polisin eline onların izledikleri şeyi vermiş olmaz mı? Demek susacak hiçbir şey söylemeyeceksin Evet Rahip Duru ben geldim Hayır size kuvvet verecek birini göndermek istemedik Size çok şans ve gayret dilerim <gülüyor> Gayret mi? Neden? Üç hafta süreyle hep susmadın mı? İnatla ve umutsuzluğa kapılmaksızın üstelik ha? Ne yaptığınızın farkında değilsiniz oyun arkadaşlarını cezadan korumak isteyen bir çocuktan farkınız yok. Kraskov, bu nesayris New York. Hiç diyse bu üçgen elimizde. Bu üçgenin içinde bu surat arayabiliriz. Çok da büyük bir üçgen. İçi suyla dolu bir üçgen Ve yüzlerce namuslu polisin işini kolaylaştırabilecek Kendisinin de bir, iki ya da üç yıl hapiste yatmasını önleyebilecek olan Küçük, inatçı bir rahip Onları bulacağız, bur Onları bulacağız Susmanız, gururunuz, kardeşçe duygularınız boşa gidecek Bunca zaman kaybının önüne geçebilir Kilisenin gözünden düşmeyebilirdiniz Neden bur, neden yapmıyorsunuz bunu Belki de seyreden başka bir şey değil Hani Kızağın ardına düşen kurda atılan bir kundura Bir pantolon Zaman kazanmak için kullanılan bir gereçten başka bir şey değil Uğrunda kendinizi kurban ettiğiniz kimseler soyguna çıkıyor Ve kumun üzerine okul ödevlerini yazıyorlar Ve din dersi veren bir kadın Yedinci emir Hırsızlık etmeyeceksin diye yazıyor kuma Hep beraber aziz heykelinin eline ne tutuşursak diye düşünüyorlar bir çocuk mu? Bir elma mı? Bir kafatası mı? Yoksa bir haç mı? Hangi Aziz Heykeli? Hı? Niye soruyorsunuz bana? Elinizde bir üçgen var. Bir de resim. Demek konuşmayacaksınız. Konuşmayacağım. Konuşmayacağım. Radyo tiyatrosu sona erdi. İz bırakmayanlar Yazan Heinrich Böl Dilimize çeviren Zeyhat Selimoğlu Mikrofona koyan Kemal Bekir Oynayanlar Kröner Ergun Köknar Bürül Saadettin Erbil Druven İsmet Ay Pölzik Şakir Arseven Kleffer Atıf Abci. Krum Kayhan Yıldızoğlu, Marian Alev Gürsap, Tony ve Trihan Hüseyin Salıcı.